7. bölüm. Gecenin ilerleyen saatlerinde odamda çantamı toplarken gözüme bir şey takıldı. Yatağımın baş ucundaki duvara yapıştırılmış haritalar. Tıpkı büyük bir mozaik gibi üst üste bantlanmış kat kat haritalar zaman içinde benim için duvar kağıdından fazlası olmuştu. Ama dikkatimi çeken bir şey oldu ve yaptığım işi bırakıp yatağıma tırmandım. Birbiriyle kesişen Üç National Geographic haritasının arasından görünen küçük bir çizimi incelemek için yastıklarımın üzerine çıktım. Bu kokteylini yudumlayan bir timsah karikatürüydü. Üzerindeki haritaların bantlarını söküp haritaları birer birer indirdim. Ve karşıma üzerinde Florida haritası olan Melody'deki eski tabak atlaklarından biri çıktı. Melody'deki çocuklara yemek yerken resim yapabilmeleri için pastel boyalar verilirdi. Ve büyük babamla birlikte bu tabak atlarını süslemek için onları kullanmıştık. O günü de bu haritanın burada olduğunu unutmuştum. Ama şimdi eybinin ne yaptığını görebiliyordum. Haritayı bir şeyler çizerken ekseriye titremeyen elini kullanmıştı. Haritanın tam ortasındaki deniz kızı düşler diyarının tıpkı H'in ıslak bardağının yaptığı gibi bir daire içini almıştı. Aynı zamanda... Yanına küçük bir kuru kafa ve çapraz duran kemikler çizmişti. Everglades bataklığının derinliklerine bacakları olan bir balık sürüsü resmetmişti. Yoksa bunlar balık kafalı insanlar mıydı? Eyadetin pek çok yerine spiraller kondurmuştuk. Ve eğer Bayan Pegg'in kaybolan günler haritasını doğru hatırlıyorsam, bunlar burada döngü var anlamına geliyordu. Haritada henüz çözemediğim birkaç sembol daha vardı. Biz harita yapmayız demişti Aitch. Bu gölge avcılarının kurallarından biri ise Aitch bunu benim için çizerek o kuralı çiğnemişti. Ve büyük risk almıştı. Asıl soru nedendi? Haritayı yavaşça duvardan indirdim. Sonra Aitch'in üzerine bir şeyler çizmiş olabileceği başka bir harita bulabilir miyim diye duvarın geri kalanını didik didik aradım. Benim için başka ne gibi ekmek kırıntıları bırakmış olabilirdi? Hepsi en başından beri gözümün önündeydi. Çılgına dönmüşçesine üzerine bir şeyler çizilmiş ya da not düşürmüş her şeyi duvardan indirmeye başladım. Düz beyaz el işi kağıtlarına sıfırdan çizilmiş birkaç harita buldum. Ama ne etiketlenmişlerdi ne de şekillerinden neresi olduğunu çıkarabileceğim hudut çizgileri vardı. Maryland'le ile üzerinde işaretler bulunan bir AAA haritasına denk geldim. Onu da katlayıp Melody haritasının yanına koydum. Abe'in seyahatleri sırasında ziyaret ettiği yerlerden gönderdiği kar postallardan bazılarını duvara asmıştım. Bunlar motellere, yol kenarındaki turist tuzaklarına, adını hiç duymadığım kasabalara ait kar postallardı. Büyük babam seyahatlerine son verdiğinde aşağı yukarı 11 yaşındaydım. Abe annemle babamın tüm karşı çıkmalarına rağmen eyalet dışındaki arkadaşlarını ziyaret etmek için tek başına yolculuklara çıkardı. Ve seyahatleri sırasında iyi olduğunu söylemek için babamı aramaya bile tenezzül etmezken bana gittiği yerlerden daima karpoz dallar gönderirdi. Haliyle haritalarla bir ilgileri olup olmadığını bilmiyordum. Ama her ihtimale karşı onları da Melodi haritasının yanına koydum. Ve hepsini birden sert kapaklı bir kitabın arasına sıkıştırdım. Sonra kitabı çoktan spor çantama yerleştirdiğim yedek kıyafetlerimin üstüne koydum. O günün erken saatlerinde evde bulabildiğim nakit paraların tümünü toplamıştım. Ama annemle babamın komodinin çekmecelerinden birinde sakladığı para tonları dışında pek gade değer bir meblağ etmemişti. Banknotları paket lastiğiyle birbirine tutturdum ve para destesini bir gölgenin yanında uzun zaman geçirecek olursak diye bir paket tums ve bir şişe Pepto Bismol ile birlikte plastikten yapılma eski Pokemon beslenme çantama koydum. Tam çantanın fermuarını kapatacaktım ki aklıma bir şey geldi. Dizlerimin üzerine çöküp Abe'in operasyon günlüğünü yatağımın altından çıkardım. Onu elime aldım ve yanıma alsam mı, almasam mı diye karar vermeye çalışarak önemi şöyle bir tarttım. Kalındı ve epey ağırdı. Ayrıca H'in kaybolma veya çalınma riskini almamı istemeyeceğinden emin olduğum hassas bilgilerle doluydu. Onu Abe'in sığınağında Kilit altında tutmam gerektiğini biliyordum. Ama ya ona ihtiyacım olursa? İçinde A'bin ve H'in işleri nasıl yürüttüğüne dair onlarca fotoğraf ve ipucu vardı. Bir altın madeninden farksızdı. Kıyafetlerle ilaçları çantamdan çıkardım ve ardından haritalarla karpostalları kitabın arasından alarak günlüğün arka kapağına sokuşturdum. Günlüğü çantamın en altına sıkıştırdım. Üzerine yedek kıyafetlerimle ilaçları koydum. Çantanın fermuarını kapattım ve tek elimle ağırlığını tarttım. Bu 12 kiloluk bir dumbbellı kaldırmaya benziyordu. Çantamı yatağın üzerine bıraktım. Yataktan sektiği gibi odayı sarsan bir gümbürtüyle yere çarpıp yuvarlandı. O gece gözümü bile kırkmadım. Sabah gün doğumuyla birlikte yataktan kalktım ve Emma ile birlikte gizlice evden sıvıştık. Arabayla ev evine gittik. Ofisteki döşemelerin altına gizlenmiş kapağı bir çırpıda açtık. E, keşfedilmeden orada öylece bizi bekleyen şeyleri bulmak için sığınağa indik. Orada E.H.'in de ima ettiği gibi dört kapısı da işler vaziyette bir araba bulmayı umuyordum. Ama benim bile iki büklüm yürümek zorunda kaldığım bu dar ve alçak tünele bir aracın nasıl sığabileceğine ya da zamanda sığmış olsa bile onu oradan nasıl çıkaracağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Büyük babamın toprağın altındaki atölyesinde birkaç dakika boyunca etrafa bakındıktan sonra duvarda bir kol bulduk. Kısmen iki metal rafın arasında kalan karanlık boşluğa gizlenmişti. Elimi boşluğa sokup kolu çevirdiğim anda duvarın içine gizlenmiş bir kapı raflar da beraberinde hareket ettirerek dışa doğru açıldı. Ve tünelin yeni bir bölümünü gözler önüne serdi. Cesaretimizi toplayıp tünele girdik. Yine iki büklüm olmuştuk. Çünkü bu tünel diğerinden çok daha alçak ve boğucuydu. Emma ışık niyetine bir ateş yaktı ve ben de Abe'in raflarından birinden aldığım ve içi dondurulmuş kahvaltılıklarla dolu metal bir kutuyu kapının önüne koydum. 30 metre kadar ilerledikten sonra betondan inşa edilmiş dar bir merdivene geldik. Basamaklar bizi içeri ya da dışarı açılmak yerine yana kayarak açılan kalın metal bir kapının önüne getirdi. Kapının arkasında bir giyinme odası vardı. Halı kaplı, ev tipi bir giyinme odası. Panjuru kapısını açtığım anda kendimizi banyo evlerine özgü bir yatak odasında bulduk. Burada çarşafsız bir yatak, bir komidin, bir de şifon yer vardı. Duvarlarda hiçbir şey yoktu. Pencerelerin kepenkleri kapatılmış olduğundan içerideki tek ışık çivilenmiş panoların arasındaki çatlaklardan süzülüyordu. Evin çıkmaz sokağında Başka bir evdeydik. Burası neresi dedi Emma, şifon yerinin üzerindeki toz tabakasına bir parmak atarak. Güvenli ev olabilir dedim, bitişikteki banyoya göz atarken. Burası da lavabonun yanına asılmış, pembe renkli tek bir el havlusu dışında bomboştu. Sence burada yaşayan birileri var mıdır diye fısıldadı Emma. Büyük olasılıkla yoktur ama sen yine de tetikte ol. Sessizce kısa bir koridordan geçtik. Bir yandan da önünden geçtiğimiz diğer odaları kolaçan ediyorduk. Burası model evler ya da zincir otel odaları tarzında az sayıda eşyayla döşenmişti. Kimliksizdi fakat birinin burada gerçekten yaşadığı yanılgısını yaratmaya yeterliydi. Koridorun sonuna varınca sola döndüm. Burasının oturma odasını açılacağını biliyordum. Evin planı büyük babamınkinin biri bir aynısıydı. Ve daha önce hiç ayak basmadığım bir yerin her santimetre karesini biliyormuşum gibi tuhaf bir dejavu yaşamama neden oluyordu. Oturma odasının da kepenkleri kapalıydı. Hal böyle olunca sokak kapısına dek yürüdüm ve gözümü gözetleme deliğine dayadım. Eybin evi sokağın karşı tarafından yalnızca birkaç metre öteden bize bakıyordu. Oradan garaja geçtik ve içeri girer girmez bu evin yegane varoluş amacının burası olduğunu anladık. Duvarlar her çeşit alet edevatın ve yedek parçanın asılı olduğu saplama tahtalarıyla ve raflarla doluydu. Ve garajın ortasında etrafı projektörlerle çevrili yan yana park edilmiş iki araba duruyordu. Kafamıza taş yağacak dedim. Cidden arabası varmış. Bunlardan ilk ki beyaz renkli bir Capris klasikti. Tekerlekli bir sabun kalıbına benziyordu ve Florida'nın yaşı geçkin sürücüleri arasında her daim popülerdi. Bu büyük babamın arabasıydı. En azından annemle babam onu direksiyon sallamaktan vazgeçirene dek kullandığı araba. Ondan kurtulduğunu sanıyordum ama işte karşımdaydı. Diğeri ise 60'lı yılların mastenge gibi görünen ama daha sert hatlı, arka tarafı daha geniş, erkeksi, siyah renkli bir spor arabaydı. Markasının ne olduğundan tam olarak emin değildim. Zira arabanın üzerinde onu tanımlamaya yarayacak hiçbir arma yoktu. Kaprizi kimliğini açık etmeden seyahat etmesi gerektiğini kullandığını tahmin ettim. Diğeri ise daha hızlı seyahat etmek ve biraz da hava atmak içindi. Bunlardan gerçekten haberin yok muydu? Dedi Emma. Hem de hiç. Eskiden araba kullandığını ama motorlu araçlar dairesindeki görme testinden geçemeyince babamın onu vazgeçmeye zorladığını biliyordum. Eskiden tek başına yolculuklara çıkardı. Bu yolculukların günler, hatta haftalar sürdüğü olurdu. Tıpkı babamın çocukluğundaki gibi. Sadece biraz daha seyrek. O günlerden markete ya da doktora gitmek için bile bana, anneme ya da babama muhtaç olduğu günlere. Bu onun için çok zor olmuş olmalı. Fakat bunları söylerken, evin araba kullanmaktan hiç vazgeçmemiş olabileceği kafama dank etti. Yalnızca bunu, Bizden sır gibi saklıyordu. Ama yine de arabalarından vazgeçmemiş dedi Emma. Üstelik onlara iyi de bakmış dedim. Arabalar evdeki diğer şeylerin aksine biraz tozlu olsalar da tertemizdi. Sık sık evden sıvışıp arabalarıyla ilgilenmek için buraya gelmiş olmalı. Onları cilalamak, yağlarını değiştirmek için. Böylece arabaları hep elinin altında olacak ama alemin durumdan haberi olmayacaktı. Neden bu külfetin altına girdiğini merak ediyorsun dedi emma. Gölgelerle savaşmanın mı diye sordum. Aile sahibi olmanın diye yanıtladı. Ne diyeceğimi bilmediğimden hiçbir şey söylemedim. Kapçısın kapısını açıp kafamı arabanın içine soktum. Torpide gözünü açtım ve ruhsatı buldum. Hala geçerliydi. Elvin ölümünden yalnızca birkaç hafta önce inilenmişti. Ama onun adına değildi. Andrew kendi adını daha önce hiç duymuş muydun diye sordum ruhsatı açık kapıdan Emma'yı uzatarak. Kullandığı sahte isimlerden biri olmalı. Ruhsatı bana geri verdi. Tanrım. Torpide gözünü kapatıp arabadan çıktım. Emma'nın suratında garip bir ifade vardı. Ne oldu? Gerçek adının Eyüp olup olmadığını merak ediyorum dedi. Bu aptalca bir düşünce değildi. Fakat her nedense canımı yaktı. Öyleydi. Bana baktı. Bundan emin misin? Gözlerine sorulmamış bir soru vardı. Ev danavere çevirmek konusunda böylesine maharetliyse acaba ben de öyle miydim? Eminim dedim ve arkamı döndüm. Saat neredeyse dokuz olmuş. Hadi bir araba seçip gidelim. Arabayı kullanan sensin. Sen seç. Kolay bir seçim oldu. Kapris daha pratikti. İki yerine dört kapısı vardı, bagajı daha genişti ve yolda daha az ilgi çekerdi. Fakat diğer araba daha çok, çok daha havalıydı ve daha hızlı görünüyordu. Tam üç saniye boyunca düşünüp taşındıktan sonra ona işaret ettim ve bu dedim. Daha önce hiç karayolu seyahatine çıkmamıştım. Bir keresinde Miami'deki kuzenlerimi ziyaret etmek için Florida'nın şişkin göbeğini boylu boyunca geçmiştik ki bu yolculuktan bile sayılmazdı. Ve o yolculuğa bu arabayla çıkmak direnemeyeceğim kadar cezbediciydi. Arabaya bindik. Garajın kapısını açtım ve arabanın motorunu çalıştırdım. Emma'nın irkilmesine yol açan muazzam gırtlaksı bir kükremeyle can buldu. Garaj yolundan geri geri sokağa çıkarken Emma'nın gözlerini devirdiğini gördüm. Tam Abe'in yapacağı iş diye bağırdı motorun gürültüsünü bastırmaya çalışarak. Neymiş o? Gizli görevlere böyle bir arabayla çıkmak. Arabayı sokakta rölantide bıraktım. Annemle babamın arabasını evin garajına park ettim ve kapıyı kapattım. Sonra gizemli spor arabaya bindim. Emma'ya sırttım ve ayağımı gaz pedalına bastım. Biz öne doğru fırlayıp gerisin geri koltuklarımıza yapışırken motor tıpkı bir hayvan gibi böğürdü. Biraz eğlenmeye ihtiyacınız olurdu. Gizli bir görevde olsanız bile. Emma ve ben ortalıklarda yokken Bayan Prengrin arka bahçedeki gece boyunca süren toplantısından dönmüş ve üst kattaki yatağına yığılmıştı. Bu onu tanıdığımdan beri gerçekten uyuduğuna şahit olduğum ender anlardan biriydi. Çocuklarla birlikte alt kattaki yatak odalarından birinde toplandık ve sesimizi uyanmasın diye kapıyı kapattık. Açık oylama istedim. Kimler bizimle? Eno, Olive ve Milard ellerini kaldırdılar. Claire, Hak, Browning ve Horus ise ellerini kaldırmaya bile yeltenmedi. Görevler beni asabileştiriyor dedi Horus. Claire de dedi Emma. Neden elini kaldırmadın? Zaten görevlerimiz var dedi. Ben Pelçika'da faaliyet gösteren döngü yeniden yapılandırma ekiplerinin tümüne öğle yemeği ve tatlı dağıtımından sorumlu ekibin lideriyim. Bu bir görev değil Claire, bu bir angarya. Clay. ama siz de paket götürüyorsunuz, diyerek alayla dudağını büktü. Nasıl oluyor da sizinki görev oluyor? Görevimiz tehlikeli tuhaflara yardım etmek dedi Milard. Paketler yerine teslim edildikten sonra. Brovin peki ya sen dedim. Var mısın yok musun? Bayan P.E. yalan söyleyecek olmak beni rahatsız ediyor. Ona bundan bahsetmemiz gerekmez mi? ''Hayır!'' dedi Claire dışındaki herkes hep bir ağızdan. ''Ama neden?'' diye sordu Brovin. ''Bu da beni rahatsız ediyor.'' dedim. ''Ama gitmemize engel olur. Bu yüzden onu söyleyemeyiz.'' ''Eğer tuhaflara gerçekten yardım etmek istiyorsak başka seçeneğimiz yok.'' dedi Emma. ''Arka bahçede fotoğraf makinelerine poz vermek yerine yeni nesil savaşçılar olacağız.'' Ve bir şey yapmak istediğimizde her defasında izin almak zorunda kalmayacağız dedi Eno. Aynen öyle dedi Milart. Müdüre bize hala çocukmuşuz gibi davranıyor. Kuşlar aşkına, neredeyse hepimiz bir asır yaşındayız. Ve artık yaşımıza yarışır şekilde davranmaya başlamamızın zamanı geldi. Ya da yaşımızın yarısına yaraşır şekilde. Kendi kararlarımızı kendimiz vermeye başlamak zorundayız. Yıllardır bunu söylüyorum dedi Eno kuaf arkadaşlarımın değiştiğini ama Bayan Pegg'in onlara davranış şeklinin değişmediğini fark ettim. Kaneholm'da yerlerinden yurtlarından edilmelerinin ardından tıpkı benim gibi özgürlüğün tadına varmışlardı ve arka bahçede bir değil, düzinelerce yığın beyin gözetimi altında geçirdikleri zaman onları boğmaya başlamıştı. Geçtiğimiz birkaç ayda yarım yüzyıldır büyüdüklerinden daha fazla büyümüşlerdi. Ya sen epistın Dedi Emma Haga. Gelirdim dedi. Ama benim de kendime ait bir görevim var. Herhangi bir açıklama yapmasına gerek kalmadan hepimiz neyi kastettiğini anlamıştık. Fiona'yı bulmak için Panoptidon'un altın üstüne getirecekti. Anlıyoruz dedim. Çıktığımız yolculuklarda bir gözümüz hep onu arayacak. Kederle başını aşağı yukarı salladı. Teşekkürler Jacob. Horus Claire ve Brovin dışında herkes bizimleydi. Derken Brovin aniden fikrini değiştirdi. Tamam ben de varım. Yalan söylemekten hoşlanmıyorum. Ama eğer hayatı tehlikede olan tuhaf bir çocuğa yardım edeceksek ve bunu yapmanın tek yolu yalan söylemekten geçiyorsa yalan söylememeyi tercih etmek son derece fazilesiz bir davranış olur. Öyle değil mi? Bu zekice başlayıp aptalca biten bir fikir oldu dedi Claire. Aramıza hoş geldin dedi Emma. Şimdi tek yapmamız gereken ekibimizi seçmekti. Aralarından yalnızca iki kişiyi seçebileceğimizi söylediğimde arkadaşlarımızdan hüsran dolu homurtular yükseldi. Önceki gece söylediklerine rağmen doğru düzgün tek bir sıradanlaşma dersi almadıkları ve muhtemelen modern dünya ile karşılaşmaya hazırlıklı olmadıkları için biraz kaygılanıyordum. Her ne kadar onların yardımına ihtiyacım olsa da Yaya geçitlerini, asansör kapılarını ve modern dünyanın sıradan insanlarının birbiriyle kurduğu basit etkileşimleri açıklamak yerine görevimize odaklanmak istiyordum. Ama duygularını incitebilecek bu gibi mevzulara girmek yerine arabayı fazla doldurmak istemediğimi söyledim. O zaman beni seçti de Olive. Hem küçüğüm hem de ağırlığım yok. Olive'in ayakkabılarını giymeyi unuttuğunu ve başıboş bir balon misali onun peşinden koşturduğumuzu hayal ettim. Bu iş için daha büyük görünen birilerine ihtiyacımız var. Nedenini söylemedim. O da sormadı. Emma ile birlikte bir köşeye çekilip kısa bir süreliğine konuştuk ve ardından tercihlerimizi açıkladık. Milard ve Brovin, bilek gücü ve güvenirliğinden ötürü Brovin. Zekası, haritacılıktaki becerisi ve köşeye sıkıştığımızda yalnızca kıyafetlerini çıkararak oradan kurtulabilme yeteneğinden ötürü milart diğerleri hayal kırıklığına uğramıştı. Fakat sonraki görevlere onları da götürmeye söz verdik. Tabii eğer sonraki görev diye bir şey olursa, dedi Eno, Bu seferkini elinize yüzünüze bulaştırmazsanız. Siz yokken geri kanalımız ne yapacak? diye sordu Horus. Sadece arka bahçedeki sorumluluklarınızı yerine getirin ve her şey yolundaymış gibi davranın. Bizim ne ya da neyin peşinde olduğumuzla ilgili Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Evet biliyoruz dedi Claire. ve eğer bayan Pregnus soracak olursa ona her şeyi anlatacağım. Brovin Clary'i koltuk altlarından yakaladı ve göz hizasına kaldırdı. Şimdi kimin fikri aptalcaymış bakalım dedi. Sesindeki tehdit hem bariz hem de şaşırtıcıydı. Çünkü Brovin en küçükleri daima tatlılıkla idare ederdi. Claire'in kafasının arkasındaki ağzı Browin'e hırladı. Sonrasında da beni yere bırak diye normal ağzıyla bağırdı. Brovin kızın dediğini yaptı ama Claire ağzının payını almış gibi görünüyordu. Mesaj yerine ulaşmıştı. Bayan Pregg'in uyandığında nerede olduğumuzu sormaya başlayacak dedi mi Bu gerçekten uyumaya mı çıktı? Bu... Bütün geceyi ayakta geçirmiş bir rüyun birinden bile beklenmeyecek türden bir davranıştı. Odaya bir çimdik toz üflemiş olabilirim dedi Milard. Milard diye bağırdı Horus. Seni hergele. Bu kesinlikle bize biraz zaman kazandıracak dedi Emma. Eğer şansımız yaver giderse yokluğumuzu gece çökene dek fark etmeyebilir. Garaj yolunda siyah spor arabanın etrafına toplandığımız sırada Millard arabanın kaportasına hafifçe vurarak işte buna uzun yol arabası derim dedi. Ama değil dedi Brovin. Çok parlak. Ayrıca İngiliz. Arabanın havalı görüntüsü kesindi. Fakat bütün dikkatleri üzerine çekecek cinsten olduğu da söylenemezdi. Mesela parlak sarı değildi. Ve pek çok spor arabanın aksine göz alıcı jantları ya da büyük rüzgarlıkları yoktu. İngiliz olmasının neresi kötü?" diye sordu Emma. Çok ağrıza çıkaracak ya da en azından İngiliz arabaları için hep böyle söylerler. "Eyp mekanik açıdan çürük bir arabayı kurtarma görevleri için kullanılır mıydı?" Eyp arabalar hakkında pek çok şey bilirdi. Onları tamir etmekte, buna dahildi de deno. Omuzunda büyük bir çanta ve yüzünde kendini beğenmiş bir gülümsemeyle kaportaya yaslanıyordu. "Sen bizimle gelmiyorsun" dedim. "Yer yok." "Gelmek istediğimi söyledim mi?" dedi Eno. "Gelmek istiyor gibi görünüyorsun" dedi Eno. "Şimdi çekil bakalım." Bagajı, pardon körüğü açıp çantalarımızı arabaya yükleyebilmemiz için onu kenara itekledim. Ama 20 saniye kadar uğraştıktan sonra kapağı nasıl açacağımı bilmediğimi fark ettim. Müsaadenle dedi Eno ve kuyruk lambalarının arasındaki bir topuzu çevirerek kaportayı açtı. Aston Martin. Biz arabanın ön tarafına doğru yürürken yan paneli okşadı. Abe'in daima kendine özgü bir stili vardı. Ben bunun bir tür Mustang olduğunu sanmıştım dedim. Bu ne cüret dedi Eno. Bu 1979 model bir Aston Martin V8 Vantage. 390 beygir. Sıfırdan yüze hızlanma süresi 5 saniye. En yüksek hızı saati 275 kilometredir. Tam bir canavar. İngiltere'nin büyük motorlu ve yüksek performanslı ilk arabası. Ne zamandır arabalar hakkında bu kadar çok şey biliyorsun diye sordum. Özellikle de 1940 yılından sonra imal edilenler hakkında. Postayla gelen dergilerden ve kitapçıklardan dedim Hilard. Günümüz Calhounmün'de postanedeki posta kutusuna geliyorlardı. Ah, arabalara bayılır dedi Emma gözlerini devirerek. Ne var ki hiç araba kullanmadı. Ama sakın onu kaputun altındakiler hakkında gaza getirme. Biomedikal ne kadar ilgimi çekiyorsa makineleri de o denli büyüleyici buluyorum dedi Eno. Organlar, motorlar. Eğer yağı kanla değiştirirsen aralarında pek fark olmadığını sen de görebilirsin. Üstelik ölü bir motoru Kavunuzun içinde saklanan bir kalbi ihtiyaç duymadan rahatlıkla hayata döndürebilirim. Buna memnun olmalısınız. Çünkü bu araba hem bir İngiliz hem de neredeyse 40 yaşında olduğundan, titiz bir bakımdan geçmediği sürece arıza çıkarmasıyla ünlüdür. Ve eybin öldüğü düşünüldüğünde, 1500 kilometre çapındaki bir alanda bu arabayı tahmin edebilecek tek kişi olduğumdan neredeyse adım gibi eminim. İşte bu yüzden her ne kadar istemesem de. Çantasını köreğe, benimkinin yanına attı. Sizinle gelmeme ihtiyacınız var. Of, hadi bin de gidelim dede Emma. Ön koltuk benimdir, diye bağırdı Eno, yolcu koltuğuna doğru dalışa geçerken. Çok uzun bir yolculuk olacak, dedi Milard. İçi geçirdim. Görmüşe bakılırsa başka seçeneğim yoktu. Arkadaşlarımız bizi uğurlamak için garaj yoluna toplaştı. Hepsiyle kucaklaştık. Kapının önünde surat asan Claire dışında herkes bize iyi şanslar diledi. Ne zaman döneceksiniz diye sordu Hak. Endişelenmeye başlamadan önce bize bir hafta verin dedim. Sizden epey öndeyim de Horus. Çoktan endişelenmeye başladım.